94. konu, İslam'a davet ettiği Kureyş reislerinin Hazreti Peygamberle mücadeleleri ve Hazreti Peygamberin onlara cevabı, Rebiyanın oğlu Utbe ve Şeybe, Harb'ın oğlu Ebu Süfyan, Abdudaroğullarından bir kişi, Ebu Bahteri, Beni Esed kabilesinden Esved bin Abdulmuttalib bin Esed ve Zema bin Esved, Velid bin Mu'ir, Ebu Cehil bin Hişam, Abdullah bin Ebi Ümeyye, Ümeyye bin Halef, As bin Veyl, Haccacı oğulları Nebih ve Münebbeh, bunların ikisi de Beni Sehim kabilesindendi. Güneşin batışından sonra Kabe'nin yanında bir araya geldiler ve birbirlerine dediler ki, Muhammed'e bir kişi gönderelim de gelsin, onunla, Onunla konuşalım, onunla tartışalım ki bundan böyle onunla ilgili icraatlarımızdan ötürü mazur görülelim. Böylece Rasul-ü Ekrem'e şu haberi gönderdiler. Kavminin ileri gelen eşrafı, senin için bir araya gelmişler, seninle konuşmak istiyorlar. Rasul-ü Ekrem süratle onlara geldi. Onlar kendi durumu hakkında yeni bir fikre varmışlar, yani İslam'a etmişler zannetmişti. Rasul-ü Ekrem canı gönülden onların Müslüman olmasını istiyordu. Onların doğru yolda reşit olmaları onun hoşuna gider, onların İslam'a karşı çıkmaları, fesadları ve helakları onu üzerdi. Rasulü i Ekrem onların yanına oturunca, şöyle dediler, Ey Muhammed, senin hakkında mazur sayılalım diye seni çağırdık. Allah'a andolsun senin kavminin üzerine getirdiğin, felaketi, Araplardan bir kimsenin getirdiğini bilmiyoruz. Sen bizim atalarımıza küfrettin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı hiçe saydın.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 Öyleyse seni peygamber olarak gönderen Rabbinden iste de bizi daraltan, sıkıştıran şu dağları bizden uzaklaştırsın, memleketimizi bizim için açsın.